Su hakkına hoş geldiniz. Ben Akgün İlhan. Bu hafta programı tek başına sunacağım. Şimdi bu hafta geçen cumartesi 29 Haziran'da 350 ok tarafından düzenlenen Global Power Shift yani dünyanın eksenini değiştir adı altında bir eylem gerçekleşti. İklimi değil, sistemi değiştir sloganıyla. Kadıköy'de yapıldı bu meeting Numune Hastanesi'nin oradan başladık yürümeye. Ondan sonra Kadıköy alanında zaten meydanında bitirdik. Bitirdik derken yürümeyi bitirdik. Ondan sonra da zaten konuşmalar falan başladı. Binlerce kişi bu hükümetin enerji ve çevre politikalarını protesto etti. 140'a yakın ülkeden 350 kampanyası aktivistleri de yer aldı. Bunlar arasında... Küresel Eylem Grubu, Greenpeace, Tema, Disip, Yeşil Düşünce Derneği'nden bir takım arkadaşlarımız, aktivistler vardı. Bir de şey, yerel ekoloji inisiyatifleri de vardı. Onlardan da pek çok arkadaş vardı. Saat üçte başladı dediğim gibi ve iklim için harekete geç, başka bir enerji mümkün dedik hep birlikte. Şimdi e, yanımızda konuğumuz var. Reşit Elçin, Greenpeace Yerel Hareketler Koordinatörü. Reşit de bu çalışmaların içinde en başından en sonuna kadar yer aldın değil mi Reşit? Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk Hakkın. <gülüyor> evet şimdi e, yani hepimizin merak ettiği şeyler var tabii. Öncelikle neden İstanbul seçildi bu Hı -hı. organizasyon için, bu miting için? Bir de bu mitingin yapılış amacı nedir? Yani ne hedeflendi? Ondan biraz bahsedelim. Tabii tabii. Ya bu mitingin yapılış amacı aslında Global Power Shift etkinliğinin, İstanbul'da düzenlediği etkinliğin e, bir yansımasını oluşturmak. Hı. Çünkü Global Power Shift dünyanın bütün ülkelerinde iklim için harekete geçen aktivistlerden oluşan bir örgüt. E, atmosferdeki karbondioksit oranının, daha doğrusu sera gazı oranının e, 350 ppm'e çevir. E, çekilmesi, ...düşürülmesi için kampanya yapan bir e, oluşum Global yani, PowerSheet. Yani şu anda 350 ppm'den daha fazla değil mi? Dünyadaki? Şu anda 400 civarında. 400'ü aştı. Ve aşacak ee, da daha galiba öyle e... <gülüyor> gittikçe yükseliyor. E, evet öyle bir Hı. senaryo var. E, Cumartesi günü bir araya gelen insanlar da aslında bunun daha fazla aşılmaması için bir araya Hı. gelmişti. Ee, şöyle ki e, 350 hareketinin Global Power Shift hareketinin e, 24-30 Haziran arasında e, bir takım etkinlikleri oldu Türkiye'de. Toplantıları Hı. oldu. Tüm dünyadan 140'tan fazla ülkeden senin de söylediğin gibi e, 500'den fazla iklim aktivisti bir araya geldi. Hı. Bunların içinde Greenpeace aktivistleri de vardı. Evet. Aynı zamanda bu toplantılara katılan e, hedefleri e, yeni bir iklim siyaseti e, oluşturup tüm dünyadaki liderlere baskı oluşturmak. iklim politikaları üretmelerini hmm. sağlamak için başka baskı oluşturmaktı. E, biz de bu organizasyonun bir parçasıydık. Evet. E, Tema Vakfı, e, Yeşil Düşünce Derneği, Küresel Eylem Grubu, Açık Radyo ve hmm. Greenpeace hep beraber... Ee, ...bu hareketi Türkiye'deki hareketlerle beraber Hı. buluşturalım... ...onlarla birleştirelim diye böyle bir e eylem örgütledik. Hı. Başka bir dünya mümkün, iklim için harekete geç adıyla bir ne eylem düzenledik. Başka bir düzenledik. enerji de mümkün demişsiniz Başka zaten. bir enerji Hı. de mümkün dedik. Ee, Birçok şey dendi aslında eylemde. Gezi parkıyla da ilgili bir sürü Hı. şey söylendi. Ee, esas olarak Türkiye'de kendi yer elinde... Kömürlü termik santrallere karşı mücadele eden hmm. insanlar geldi. Nükleer hmm. santrale karşı mücadele eden insanlar geldi. Büyük devasa hidroelektrik santralleri projelerine karşı mücadele eden insanlar geldi. Hmm. Global Power Shift için gelen o dünyanın bütün yerlerinden gelen aktivistlerle Türkiye'deki aktivistlerin buluşması oldu. Hmm. Böyle bir etkinlik oldu 29 Haziran'daki hmm. eylem. Yani bir güçlenme, küresel ölçekte bir güçlenme süreci aslında bu. Yani evet. dünyanın bütün yerel hareketleri aslında bir araya da gelmiş oluyor. Hı hı. Evet şimdi Gezi Ruhu demişken orada zaten sloganlar da atılıyordu. Bu daha başlangıç mücadeleye devam diyerekten. Evet. Her yer Taksim, her yer direniş sloganları da atıldı. Ee, onun dışında bir de şey e, iklim için yürüyenler aynı zamanda... Lice'de askerlerin halka ateş açmasıyla işlenen o cinayeti de protesto etmek için EDB'ye seninle izlice pankartı taşıdılar ve sıklıkla da direnlice İstanbul seninle sloganları da atıldı yani. Evet, benim evet. en sevdiğim slogan şey oldu belki gezi parkından da yansıyan bir slogandı. Hı. Sal bakalım sal bakalım <gülüyor> sera gazı sal bakalım e, kömürü bırak petrolden Petrol. vazgeç sen <gülüyor> çevreci kim, kim bakalım? bakalım başbakanı hedef alan çevrecilerin e, daniskası biziz diyor ya evet, en iyi çevreci olduğunu düşünüyor. Neyse da hep böyle şeyler söylüyor <gülüyor> e, çevre ve orman bakanı o da onların da yani söylemlerde en çevreci biz işte parkı şu anda zaten yeşillendiriyorlar hmm. çevrecilik o demek işte şu kadar bir buçuk milyon ağaçlık diyorlar. Hoş bu sayı sürekli değişiyor ben takip edemiyorum. 2 milyona çıkmış sonra iki hmm. buçuk milyon da demişler. Çevrecilik böyle bir şey demek ki <gülüyor> ağaç aslında. dikmek. <gülüyor> aslında <gülüyor> ağaç dikmek işte bu hatıra ormanları dikmek hmm. o bambaşka bir e, tartışma konusu. Evet, Başka bir programın öyle. konusu yani ağaçlar gidiyor hatıra kalıyor sonra da. Evet. E, ya Bu eylem şeyi gösterdi hani bu çevrecilik meselesi sadece ağaç hmm. dikmek değil hakikaten. Yani yıllardır kendi yerellerinde kömürlü termik santrallere karşı nükleer santrallere karşı mücadele eden sadece karşı olmakla kalmayıp alternatifini de isteyen evet. yani kömür iklim değişikliğine küresel ısınmaya yol açan en önemli en büyük enerji kaynağı. Evet. Ee, sera gazlarının atmosferdeki sera gazlarının yüzde 41 yüzde 42'si e, kömür kaynaklı yarısı yani. neredeyse evet. yarısı Hı -hı. kömür kaynaklı ve e, çok tehlikeli bir yakıt türü. Şöyle ki hem toprağı hem havayı ve hem de suyu kirletiyor. Bununla Hı -hı. beraber insan sağlığına çok ciddi etkileri var. Hı -hı. E, başta kanser ve kalp damar yetmezliği hastalıkları, solunum yolu hastalıkları olmak üzere. Evet. İnsan çok büyük zararları var. Evet. Yıllardır Türkiye'de mücadele eden insanlar bunu gösterdiler. Yani Şırnak'tan gelen insanlar vardı cumartesi günü. Munzur'dan vardı. Munzur'dan Hı. vardı, Bartın'dan vardı, Zonguldak'tan vardı, evet. Bursa'dan vardı. Türkiye'nin çok farklı yerlerinden, Mersin'den vardı, Sinop'tan vardı. Bu insanlar bir çevre mücadelesi yürüttüklerini aslında yaşam, ...mücadelesi yürüttüklerini gösterdiler orada. Ee... Yani hem toplumu hem doğayı savunuyorlar aslında. Evet. Sadece evet. çevre dememek bile gerekiyor yani toplum ve doğa. Aslında bir gelecek mücadelesi oluyor. Evet yaşam evet. mücadelesi senin evet. de dediğin gibi çünkü hani doğaya yapılan her şey aslında topluma da yapılmış oluyor. Geleceğimize de yapılmış oluyor, yaşama Hı -hı. yapılmış oluyor. Evet. O senin dediğin e, hatta bu 2013 Martında önemli bir rapor yayınlanmış. Avrupa Sağlık ve Çevre İttifakı (HEAL) tarafından. Hı hı. Adı da ödenmemiş sağlık faturası. Kömür bizi nasıl hastalandırıyor diye çevirebiliriz. Hı hı. E, bunda da yani dediğin gibi işte bu sadece Avrupa Birliği ülkeleriyle kısıtlı bir şey tabii ama yine de hani burada da şey deniliyor. E, Türkiye'de gelecek 20 sene içerisinde yapılması planlanan Termik santral sayısı bütün Avrupa'da planlanan kadar var. Yani bütün Avrupa'nın yapmayı planladığı kadar termik santrali Türkiye 2023'e hatta 2023'ten sonrası 2030'a kadar falan yapmayı planlıyor. Gerçekten de hani çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Zaten şu anda bile seninle de konuşurken önceden şey demiştin. Türkiye sera gazı salınma... Artışında dünyada birinci değil mi? E, artış oranı olarak. Artış oranı evet. olarak evet. E, miktar olarak değil Hı. ama artış oranı olarak. Ama onun da olarak, sebebi Türkiye'nin öyle çok büyük bir ülke olmaması. Hani Çin, Hindistan varken onlarla <gülüyor> <gülüyor> kıyaslarsa. Çin ve Hindistan'ın arkasında evet. en çok salım yapan ülkelerden biri şu an evet. Türkiye. E, Hı -hı. 115 civarında 1990'dan 2010 yılına kadar artış gösteriyor. 20 sene içerisinde. Evet 115 çok büyük bir rakam şu ve... Iki bu politikalarını Hı. da değiştirmek istemiyor açıkçası. Hı. Hem Enerji Bakanı hem de aşk e, EUH Genel Müdürü kömürden vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Yerel kaynak diyorlar ya. E, yerel çok kaynak diyorlar. Dışarıya ama, bağımlılıktan kurtulalım diyorlar. Evet. E, ama çok tutarsız. Hem çevreyi düşünüyoruz, Hı. çevre için yatırım yapmalıyız diyorlar. İşte Hı. başbakan da biz çok çevreceğiz diyor. E, ama realde gerçekte çevre için bir yatırım Hı. söz konusu değil. Örneğin Türkiye'de şu an 21 tane e, kömürle çalışan termik santral var. Hı -hı. Hali hazırda Hı -hı. çalışan. Ama enerji piyasası denetleme kurulu sitesine girip baktığınız zaman 86 tane daha yeni proje var. 86 tane daha. Evet. Yani yani, 8-9 şey pardon 4 katı kadar daha yapılması mı planlanıyor? Evet. evet. Ee, yani bunu da işte biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Hı -hı. Kılıfı altında aslında kömür lobisi. Başbakan da hep lobisi. faiz lobisi, faiz lobisi. <gülüyor> Aklıma o geldi. <gülüyor> yani Türkiye'nin enerji politikalarını kömür lobisi mi yönlendirecek? Hmm. Yani ya Türk... da HES lobisi mi? Yani bizde lobi çok. <gülüyor> bizde lobi çok ve yani bizde çok tutarsızlık da çok. Hmm. Yani işte çevre için ve sağlık için özellikle çok yatırım yaptığını söylüyor hükümet. Ama hmm. e, uygulamalar bunu göstermiyor. Yani termik hmm. santrallerin... Yaydığı zararlar örneğin Muğla Yatağ'ın var. yani ya, Muğla Yatağ'ın Türkiye ortalamasının Hı -hı. iki katı daha fazla kanser vakasının yaşandığı bir yer. Evet. Neden? Çünkü orada termik santral var. Zonguldak'ta Hı -hı. 10 bin kişilik bir ilçe var Çatal Ağzı. Üç tane termik santral var orada şu an hali hazırda çalışan ve iki tane daha yapılmak isteniyor. 10 bin tamam, kişilik ben bir ilçede. Tamamen yok edecekler yani orada. Yani işte or toplumu. Kesinlikle hem Hı -hı. toplumu yok ediyorlar hem de, hem de çevremizi ediyor. yok ediyorlar. Geleceğimizi çalıyorlar. Evet. evet öyle yani. Bunlardan bahsetmeye şarkımızdan sonra devam edelim. Yani tamam. yerel hareketler, kömüre karşı, nükleere karşı bunlardan ikinci bölümde bahsedelim. Şimdi The National'dan Sea of Love'ı dinliyoruz. stay here I'll never programımızda devam ediyoruz. Ee, konumuz Reşit Elçin Greenpeace Yerel Hareketler Koordinatörü. Hı hı. 29 Haziran Cumartesi günü 350 Ork tarafından düzenlenen Global Power Shift Dünyanın Eksen'i Değiştir adlı eylemden bahsediyorduk. Oradan sonra onu anlatırken konu yerellere geldi çattı. <gülüyor> yani e, termik santrallere karşı, nükleer santrallere karşı ülkemizde çok önemli yerel muhalefet var aslında. Bunlardan biraz bahsedelim. Evet, ee, e, bu, evet aslında cumartesi günkü yürüyüşte sen de görmüşsündür. E, Bartın'dan insanlar gelmişti. Hı. Bartın platformu. E, Zonguldak'tan insanlar gelmişti. Yaşanabilir Zonguldak, Zonguldak platformu. Hı. Yaşanabilir mi peki? Şu Yaşan... zon... Zonguldak yaşanabilir <gülüyor> değil. Istiyorlar. Evet bu yüzden. <gülüyor> evet, evet, evet. E, Bartın'da korumak istiyorlar. Bartın doğasını, e, güzelliğini korumak istiyorlar. Hı. Şırnak Çevre platformundan insanlar gelmişti. Alia'da termik santral istemiyoruz grubundan insanlar gelmişti. Bir, bir sürü yerden insanlar gelmişti. Hı hı. Ee, bu insanların dahil olduğu bir network var. Bu termik mücadelesi Sinop, de dahil evet. ee, buna. Ee, yıllardır aslında kömüre karşı mücadele ediyorlar. Ne kadar süredir yani tam olarak aşağı yukarı tam olarak demeyeyim de. Yani şöyle aslında en büyük hareketlerden biri 1989 Hı. yılında İzmir'de Hı. oluşuyor. İşte yani 24-25 sene bir evet, şeyden bahsediyoruz termik santral Mücadele, hareketi evet. var. Hı. Bunun en büyük son dönemdeki en büyük örneklerinden biri Sinop Gerze. Hı. Geçtiğimiz yıl orada olaylar olmuştu. Ee, termik santrali kurmak isteyen şirkete karşı halk ayaklanmıştı. Hı. Termik santral kurulmasını istemedikleri için şirketi engellemeye çalıştılar. Sadece yaptıkları tek şey topraklarını korumaktı. Ama polis hakkını ve kendi yaşamını korumak isteyen insanlara biber gazıyla, tazik bir sürüyle saldırdı. Terörist muhamelesi yapıyor zaten direkt. <gülüyor> evet, bunu çok yapıyorlar. Yıllardır <gülüyor> yapıyorlar. Ee, kendi yaşamını korumak isteyen insanlara saldırıyorlar. Bunun Türkiye'de bir sürü örneği var. Türkiye'nin birçok yerinde. Ee, termiksiz yaşam bağına dönersek, e, işte Adana'da, İskenderun'da, Şırnak'ta, Bartın'da, Zonguldak'ta, Çanakkale'de, ee, İneo'da İzmir'de, Muğla'da, dört e, bir yanında Türk Türkiye'nin bütün ile. bölgelerinde, Hı -hı. her yerde mücadele ediyor insanlar ve tabii ki seslerini duyurmaları biraz zor. Hı -hı. Ee, Kara Atlas diye bir siteleri var, Termiksiz Yaşam yaşamının karaatlas.org tabi karaatlas reklamını Hı -hı. yapıyorum evet. ha, ee, Böyle şeyler <gülüyor> reklamını yapabiliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bu sitede bir tane harita var, Türkiye Hı -hı. haritası var ama biraz ...kara bir harita... Hmm. Ee, ...işte az önce de bahsettiğimiz... ...bu 21 çalışan ve 86... ...yeni projenin orada tek tek... ...noktaları var... O evet, ...harita ha üzerinden görebiliyoruz... ...üzerinden hmm. görülebiliyor ve... Evet. ...işte hangi proje... E, hmm. ...ne aşamada, yapım hmm. aşamasında mı... ...yoksa başvurulmuş bekliyor mu... ...yoksa inşaat aşamasında mı... ...bunların hepsini gösteriyor... Üzerine ee, tıklıyoruz ve bilgi e, çıkıyor değil evet, mi? Evet, haritada yani, işte hı. nokta yuvarlak şeklinde hı hı. E, yerler, santraller. Onlara tıkladığın zaman o hangi şirket yapıyor bunu? E, büyüklüğü ne kadar? Ve kim buna karşı mücadele ediyor? Evet. Bunları da gösteriyor yani, bize. Yani sosyal hareketlere de yer veriyorsunuz Evet sana, bu Evet bu, bu sitede zaten e, yerel direnişleri görmek hı hı. mümkün. Zaten siteyi de yerel direnişler Güzel. Düzen, düzenliyorlar. Hmm. Onların güncel haberleri oluyor. Neler olup bittiğine dair. Hmm. Ee, i̇şte yakınlardaki toplantıların duyuruları oluyor. Hmm. Böyle bir web sitesi var. Bu bizim için çok büyük bir bilgi kaynağı. Özellikle benim için. Çok hmm. büyük bir bilgi kaynağı. Hmm. Ee, i̇şte çevrecinin sadece ağaç dikmek olmadığını <gülüyor> çok güzel gösteriyor. Çünkü Hadi. yani kömür Artık çağımızın vazgeçmesi gereken bir enerji kaynağı. Çok eski bir enerji Evet aslında. çok eski bir enerji kaynağı ve e, hayatımızın daha fazla yaşanılamaz hale gelmesini sağlıyor aslında. Evet. Yani biz kömür yaktıkça Türkiye'deki bu çok şaşırdığımız hortum vakala, vakalarının sayısı artacak. Daha i̇şte, yeni şeyde e, Sinop'ta mıydı? Nerede oldu? Zonguldak'ta. Zonguldak'ta çok evet. devasa bir fırtına Hı -hı. yaşandı. Büyük dalgalar Hı -hı. E, yolu. E, Mahfetti yol kenarındaki kafeleri dağıttı onları yola taşırdı. Evet. Yani işte geçtiğimiz yıl e, yaşanan sıcaklıklar işte 2007'deki büyük kuraklık. Hindistan'ın bu yıl yaşadığı şu günlerde geçtiğimiz günlerde yaşadığı yüzyılın en büyük sel felaketleri. Bunlar Hı. hepsi iklim değişikliğinin sonuçları. Eğer biz evet. kömürden elektrik üretmeye devam edersek daha fazla felaketle baş başa kalacağız. Evet. E, bütün dünya ...insanları olarak baş başa kalacağız. Yani evet. bu kömür santrali kurup... ...bundan para kazananlar... ...bundan hmm. nemalananlar da... ...bu Onları felaketlerden. Bile, evet, aynen öyle aslında. Yani evet. onlara da büyük zarar var ama... Onlar... ...şey gibi aslında... ...zaten o bahsettiğim raporda da... ...Avrupa Birliği tarafından hazırlanan... ...raporda da şeyden bahsediyor. Görünmez katil diyor kömür Hı -hı. için. Gerçekten de öyle. Yani böyle çok net olarak... Bağlantıları göremeyebiliriz ama aslında var bağlantılar dediğin gibi hem iklim değişikliği hem insan sağlığı üzerindeki etkileri hem dolaylı hem de şey doğrudan olarak pek çok etkisini görüyoruz. Şimdi bu kara atlas çok ilginç buna benzer politik ekoloji grubu da böyle bir çalışma içerisinde hı hı. Türkiye'de yapılmış olan ve yapılması planlanan barajları HES'leri. İşte termik santrallerin hepsini birden gösteriyor. Göstermeye çalışıyor daha doğrusu. Ancak Hı -hı. o kadar çok ki HES'ler söz konusu olduğunda. <gülüyor> çok büyük bir harita, harita lazım. Harita <gülüyor> tamamen böyle noktalardan oluşan hiçbir şey görünmüyor falan. İlginç yani böyle çalışmalar yapılıyor olması paralel bir Hı -hı. şekilde çok güzel. Çünkü başka türlü hani mücadele etmenin yol yok gibi geliyor bana. Çünkü parçalı parçalı oradan işte Türkiye'nin Sinobu, efendim başka bir şehri. Bunlar hep birlikte koordin olduğu zaman galiba değil mi bir değiştirmek Tabii. için hani sistemi iklimi değil de sistemi değiştirmek için bir şansımız olacak. Kesinlikle Hı. öyle yani bütün bu çevre hareketlerinin Türkiye'de birleşmesi ve tek ses olması gerekiyor ki Hı. çünkü karşımızdaki güç de büyük. Hani az önce çizdiğimiz tablo çok kara. Ve korkutucu bir tablo. Evet. Ama biz bunu değiştirebiliriz. Bu sistemi değiştirebiliriz. Evet. Ee, yani çok fazla hayalci de olmamak lazım. Hani bugünden yarın olabilecek bir, bir, şey, değil. bir şey değil. Ama e, kömüre özellikle fosil yakıtlara yeni yatırımların yapılmaması gerekiyor. Ve kaynağımızı maddi kaynağımızı yenilebilir enerjilere yatırmamız gerekiyor. Hem daha fazla istihdam demek. Böyle bir niyetimizin demek. olması gerekiyor. Kesinlikle. Gerçekten samimi bir niyet gerekiyor. Evet kesinlikle yani daha kesinlikle. sağlıklı bir toplum hı. istiyorsak başbakan işte sigarayı yasakladığında hı. daha sağlıklı bir toplum istediğini söylüyor. Ama bir yandan sigarayı yasaklayıp bir yandan da 86 tane hı. yeni kömür santrali projesi yapmak. Bir yandan da yapmak, gaz, biber gazı sıkmak. Biber gazı sıkmak. <gülüyor> o da, de, samimiyette bir e, şüphemiz var, evet. var yani gerçekten. Hı hı. Peki bu yerel hareketler içerisinde e, şimdiye kadar başarılı olanlar hangileri? Yani bu kömüre karşı mücadelede. Bir tane veya birkaç tane örnek verebilir misiniz? Tabii ki de. Mesela Sinop Gerze çok Hı. başarılı bir örnek. Ee, oraya termik santrali kurmak isteyen şirket Anadolu grubu Hı. Ee, birkaç yıldır yaklaşık dört beş yıldır e, kurmaya çalışıyor. Hı. Ama oradaki insanlar e, işte Anadolu grubunun başkanı Tuncay Özilhan onunla... Sürekli Hı. mektup gönderiyorlar. Hani Hı. gel buraya gelebilirsin. Anadolu grubu insanları buraya gelebilir ama gel çayımızı iç. Bizimle Sohbet beraber edelim. otur. Hı -hı. Bu Niye güzel doğayı anlatalım. yaşa. Evet. Bunu söylüyorlar ve mücadele ediyorlar. Hı -hı. E, termik santrali kuracağı yerde çadırları var. Hiçbir şekilde termik santrali inşaatına gelen işçileri oraya sokmuyorlar ve inşaat bir türlü başlamıyor. Ne Onun kadardır dışında, böyle bu? Ee, üç yıldır böyle. Üç yıldır böyle. Evet. Olağanüstü bir başarı gerçekten. Evet. Yani karşınızda bir dev var. Hmm. Bir küresel güç var. Küresel gücün arkasında ulusal güç var. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> ama siz ona... Bilmiyorum kaç kişiler orada ama... Işte... Yani bütün halk aslında. Ha, evet. yani. Herhalde dönüşümlü olarak orada Tabii. nöbetleşe devam ediyorlar ve şey yapıyorlar. Yani bir şekilde... ...inşaat başlamıyor. Hı hı. Bir yılgınlık falan yok, yok herhalde değil mi? Yani de yok. Sonuna yani kadar. Çünkü gerze halkı birbirine kenetlenmiş durumda. Yani hı. belediyeden... ...işte minibüsçüler odasına kadar... ...işte hı. sebze meyve satanlara kadar... ...bütün toplum hı hı. aslında kenetlenmiş... ...ve termik santrale karşı... ...darsın geleceklerini korumak için mücadele Senin ediyorlar. Kendi hayatlarını mücadele esasında yani. Benzer örnek Şırnak'ta da var. İşte hı. Şırnak çevre platformu... ...Şırnak'taki bir sürü... Hı -hı. E, sivil toplum kuruluşunun bir araya geldiği bir örgüt. Evet. Onlar da yıllardır hukuk mücadelesi veriyorlar bir yandan. Hı -hı. E, Zonguldak'ta var. Onlar e, mesela hukuk mücadelesi veriyorlar bir yandan. Evet. Ve işte az önce bahsettim çat ağzında üç tane santral var. Dördüncüsü içinde başvurulmuştu. Onlar onun yürütmesini durdurdular. Evet. Dava açarak. E, İzmir'de var. Aslında İskenderun'da var. Yani Türkiye'nin birçok yerinde Mücadele, mücadele devam var ve başarı hikayesi de var. Kesinlikle. Yani bir kez şu e, Kara Atlas ork gerçekten Hı -hı. çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Bir bakın. E, çok görsel hani herkesin rahatlıkla anlayabileceği bir harita zaten. Hı -hı. Bu da şey hani Türkiye çapında böyle insanların bir araya gelmesi. Çünkü başka yolumuz yok. E, böyle bir mücadelede hani tek tek olmamız. Bir, ifade, ...bir anlam ifade etmiyor... ...birlikte olması lazım... ...o hı -hı. da hani sadece harita değil zaten... ...gördüğüm kadarıyla hani orada bir sürü başka bilgi de var... Hı -hı. Ee, ...tabii yerel hareketlerin ...çevre gruplarının... ...haberleri var... yani hı -hı. ...kendi haberlerine giriyorlar... Evet. ...kendileri giriyorlar evet, da yani, yani kendi yürüttükleri bir şey... Hı -hı. ...çok önemli... ...çok teşekkür ediyoruz... Rica ...ben çok Beşik teşekkür ederim... ...eşit için... ...evet şimdi bizden bu haftalık bu kadar... Biz de su hakkı kampanyası olarak bu 29 Haziran etkinliklerine katıldık. Hatta bir tane pankart açmıştık orada. Pankartımızda "Toma için değil, yaşam için su" demiştik. Çok güzelmiş. <gülüyor> yani güncelledik. Yaşam için, pardon, e kâr için değil, yaşam için e su diyorduk. Onu Toma'ya çevirdik. Evet, şimdilik bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı.